Peki madem Allah bu rızkı bu şekilde kendisi tekeffül ediyor. İlla alellahi rizkuha. Herkesin rızkı böceğinden, karıncasından, mikrobundan insanına kadar. Herkesin rızkını Allah üstüne aldı da. Niye bazı kulları fakir, bazı kulları zengin. Kimi ekmeğin ucundan alıp gerisini çöpe atıyor, Kimi de bir dilim ekmek bulsa onu Hacerü'l-Esved gibi öpecek oluyor. Yok. Kimi aylarca bir dilim lokma bulamıyor. Kimi de lokma beğenmiyor. Bu madem ki insan yaratılmadan, dünya yaratılmadan, okyanuslar oluşmadan, ormanlar yaratılmadan önce Allah herkesin rızkını hesaplamış planlamış dosyasına koymuş da bu insanları niye aç bırakmış bunu da Allah cevap veriyor velev basatallahu rizka li'ibadihi basat Allahu rizka li'ibadihi Allah herkese istediği kadar rızık verseydi herkes malı mülkü olan zengin olsaydı Böyle yapsaydı Allah lebegau fil ardu. O zaman dünyada sadece azgınlık olurdu. Herkesin cebinin para olduğu bir yerde enayi mi insanlar fırında sıcağın önünde ekmek pişirecek sana? Enayi mi adam? Sana halk otobüsü şoförlüğü yapacak, insanların kahrını çekecek, o da lüks arabasıyla işine gider gelir. Hangi işe gidip geleceksin, işçisi yok dünyanın, herkes patron. Şu gördüğümüz kiminin fakir, kiminin zengin, kiminin orta halli, kiminin eli tutmaz, kiminin gözü görmez, kiminin ayağında aksaklık var, kiminin kafasında aksaklık var. Öyle büyük bir hikmettir ki bu. Bunu ancak Allah bilip de yapabilirdi de öyle oldu zaten. Velav basta Allahu'rrizka liibadihi Allah rızkı kullarına istedikleri gibi yaysaydı lebagav fil ard yeryüzünde o zaman sadece azma olurdu. Kimse kimseyi takmazdı. Devlet de olmazdı, hastane de olmazdı. Elin hastasıyla saatlerce niye uğraşsın hemşire? O da zengin Herkesin malı var. O zaman mal bir değeri yansıtmazdı zaten. Peşinde koşulan bir şey olmazdı. Walakin yünzilü bir kaderim meşe. Ama Allah her şeyi takdir buyurduğu bir düzen içinde yapıyor. Çünkü o Allah'tır.